861 numaralı konu, Zeyd bin Sabit'in bu husustaki sözü, evet, bazı kimseler babam Zeyd bin Sabit'in yanına gelerek, bize peygamberin ahlakından bahseder misin, dediler, babam, ben Rasulullah'ın komşusu idim, peygambere vahiy indiği zaman bana haber gönderir, ben de gider, vahiy yazardım, biz dünyadan bahsederken,